Kıymetli izleyenlerimiz, hayırlı akşamlar. Diğer TV'den selamlarımızı, hürmetlerimizi, muhabbetlerimizi gönderiyoruz. Alan selamı, rahmeti, güzelliği üzerinize olsun efendim. Bir Söz Hakkı programımızda tekrar Efendimizle birlikteyiz. İnşallah sizden gelen soru ve sorunları kendisine yöneteceğiz. Alemler Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Selatü selam Allah'ın Nebisinin Resulü'nün üzerine olsun. Resulullah hemzin Ehli Beyti'nin ve Ashabı'nın üzerine olsun. Ve ona tabi olan bütün müminler üzerine olsun. Efendim Ceyla, hoş geldiniz. Nasılsınız efendim? Hamdolsun. Nasılsınız? Hamdolsun efendim. Efendim Bingöl'den Hasan Ergün, Mürşid-i Kamil'e tabi olmayanlar, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, şimdi gelseydi, ona tabi olma şansları olur muydu? Resulullah Efendimiz döneminde mürşide tabi olmayan kişilerin, Gönül haline sahip insanlar var mıydı? Ahdu bi ve ve Efendimiz al Vesselam'ın döneminde onu kabul etmeyenler, edemeyenler, gönül itibariyle gönlünü ona açamayanlar, Allah'ın vahyine gönlünü açamayanlar, şimdi de Allah'ın vahyine gönlünü açmaz ve açamaz. Açmak istemiyor. Allah gönlünü açmaya davet ediyor ama o gönlünü açmıyor ve açmak istemiyor. Hiçbir şey değişmemiştir. Bu zamanda gönlünü açıp Allah'ın vahyini almak istemeyen, dinlemek istemeyenler aynı şekilde müşid kabul etmez. Eğer biri iman ediyorsa, neden iman ediyor? Allah'ın Resulüne iman ederken o Allah'ın Resulü olduğu için, ona Allah'ın vahyini taşıdığı için, okuduğu için, anlattığı için, hikmeti öğrettiği için, Nefsini tezkiye edip temizlediği için, ona bilmediklerini öğrettiği için, Allah'tan aldığını öğrettiği içindir. Evet. Eğer iman edersen ne olur? Allah'ın vahyini anlar, öğrenir, hikmeti öğrenir, nefsini tezkiye eder, bilmediklerini öğrenip, aklaka dönüştürüp, amele dönüştürürsen ne olur? Layıkıyla Allah'a kul olur, abd olur, Hazreti insan olur. Allah'ın rızasını, dostluğunu, cemalini kazanmış olur. Ebedi hayatını, cenneti kazanmış olur. Aynı şey şimdi de geçerlidir. Hiç kimse tek başına Allah'a vasıl olamaz. Allah ayet-i kerimede eğer hep beraber Allah'ın ipine sımsıkı sarılın dediyse, bu durumda bulunduğumuz yerde evet müminler olarak hep beraber Allah'ın ipine sarılmamız gerekir. Buna beraber ayet-i kerimede onlar, Allah'ın hidayet ettiği kimselerdir, onların hidayetine uy. Bu bir emir, Allah'tan bir emir. Allah'ın deralette bıraktığı kimseye veli olan mürşidi bulamazsın dedi. Eğer veli olan mürşidi bulamazsak, deralette kaldık demektir. Allah söylüyor. Yoksa ben Kur'an'ı kabul ediyorum demekle, Kur'an'ı kabul etmiş olmuyoruz. Allah neyi söylediyse onu kabul etmen lazım. O da peygamberi kabul etmeyenler, edemeyenler bu zamanda olsaydı Mürşid-i yine kabul etmezdi. Aynı şekilde bu zamandakiler için de bu aynen geçerlidir. Eğer Mürşid-i kabul etmiyor, edemiyorsa, Allah'tan olan, veli olan Mürşid'i kabul edemiyorsa, hidayetçiyi kabul edemiyorsa, ben bana yeterim deyip kendini müstahını görüyorsa, yeterli görüyorsa, bu durumda Resulullah Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam döneminde olsaydı gene peygamberi kabul etmezdi, edemezdi. Edemiyor. Neden? Çünkü kibirleniyor. Benim aklım bana yeter, benim elmim bana yeter diyor. Öndekini kabul edemiyor, hidayetçiyi kabul edemiyor, mürşidi kabul edemiyor. Kibirlendiği içindir. Onun için kaybedenler mutlaka kibrinden dolayı kaybetmiştir. Mürçide karşı değil, kibirlendiği Allah'tır, Resulü'dür, Allah'ın vahyidir. Eğer biri Allah'a karşı kibirlenirse, vahyine karşı kibirlenirse ebediyen kaybeder. Ne kadar iman ettiğini zannederse etsin, evet, asla onun kurtuluşu olmaz. Allah mutlaka hayatının bir bölümünde kuluna bu imkanı verir. Ne zaman bu imkanı verdiyse kul mutlaka ona sarılmalı ve onu kazanmalıdır. Evet, her zaman için bu böyledir. Bütün mesele Allah'a karşı sorumluluğunu bilip takva sahibi olmaktır. Allah'ın ayetlerine karşı sorumluluğunu bilip evet o Allah'ın vahyini kabul etmektir. Olduğu gibi herhangi bir hesap yapmadan, ön yargıda bulunmadan, şeytandan Allah'a sığınmak gerekiyor. Evet, şeytandan Allah'a sığınmayan ön yargıda bulunur, kendi aklının ölçüsüne vurur, ilminin ölçüsüne vurur. Oysa ki, evet, e, müttaki, takva sahipleri, evet bu Kur'an, e, takva sahipleri, müttakiler için hidayettir buyurdu. Hidayet olabilmesi için mütaki olması gerekir, her türlü önyargıdan kurtulması gerekir, vesveseden, zandan kurtulması gerekir. Rabbim bana ne derse hak olan O'dur, doğru olan O'dur, benim için hayırlı olan, rahmet olan O'dur. Bunun dışında herhangi bir şekilde benim kazanmam asla mümkün değildir ve mutlaka kaybedenlerden, hüsrana uğrayanlardan olurum deyip Allah'ın ayetlerini dinlemesi gerekir. Eğer dinlerse Allah ona vahyeder, ona öğretir, onun gönlüne onu indirir, ne yapması gerektiğini ona öğretir Allah. Allah kuru başıboş başı boş bırakmaz. Asıl müşşit kimdir? Elbette ki Allah'tır. Kuru rüştüne erdiren Allah'tır. Evet, yeryüzündeki onu temsil eden Allah'ın Reshid isminin tecellisine en kamil manada mazhar olan kimlerdir? Evet, Resulullah Efendimiz peygamberler, sonra peygamber varisleridir. İnsan kendi kendine büyümez, <gülüyor> kendi kendine doğmaz. Allah her şeyi bir vesileyle yaratır. Nasıl ki dünya hayatına gelmemize vesile olan anamız, babamızsa, evet, bir daha bizi Allah ile muhatap eden, ahiretle muhatap eden, geldiğimiz yerle muhatap edecek olan, taşıyacak olan, manevi ana baba olan mürşidimiz olmalıdır. Mürşid'dir. Mürşidi kamillerdir bunlar. Evet. Efendim Bingöl'den yine Gülhan Ergün. Bingöl'den sevgi ve selamlar. Aleyküm selam. Müftülüğün caminin temizliğinde görevlendirdiği bayan komşularımız vardır. Özel günlerde caminin iç temizliğini yapmıyorlar. Sadece dış, dış kısmını temizliyorlar. Bayanların özel günlerinde camiye girip camiyi temizlemeleri Uygun mudur? Elinizden demiş Allah razı olsun. Her konuda bizim için ölçü vardır. Ölçü Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselamdır. Bu dinin peygamberi odur. Bizim kendi kendimize böyle hüküm vermemiz, fetva vermemiz, kendimizi peygamberin önüne koymamız demektir. Böyle e, sanki daha dindarmışız gibi, dindarca tavır alıyormuşuz gibi bir izlenim vermek Şeytanın bize verdiği vesvesedir ki, her bid'atın yerine mutlaka bir hak vardır, bir e, sünnet vardır. Ne zaman ki bir hakkı, ayeti ya da sünneti inkar ettiğimizde, yok saydığımızda onun yerine bid'at geçer. Onun için her şeyi mutlaka Allah'a sormamız gerekir, Resulüne sormamız gerekir. Yani Kur'an'a bakmamız gerekir, sünnete bakmamız gerekir. İkisi aynı şeydir. Evet, sünnet, Kur'an'ın canlanmış halidir. Yaşanmış halidir. Yaşanması gereken haldir. Resulullah Efendimiz e, buyuruyor, sahabe, sahabe e, annelerimiz, kadınlar soruyor Resulullah Efendimiz'e, Ya Resulallah, o muayyen günlerimizde bizim mescide gelmemiz doğru midir? Gelmemiz gerekiyor mu? Çünkü bir de öğrenmeleri gerekir. Allah'ın vahyini öğrenmek istiyoruz. Allah bize ne indirmiş onu anlamak istiyoruz diyorlar. Ne buyuruyor? Evet. Ee, gelirsiniz, bu arada namazı kılmazsınız. Arka safta oturursunuz, sohbeti dinlersiniz. Hatta e, bir seferinde özel olarak bayramda bütün kadınlar gelsin demişti. Namaz kılabilenler veya kılamayanlar hepsi gelsin. buna beraber o e, bayram namazında bulunsunlar. E, mutlaka Resulullah Efendimiz bir şeyler anlatacak. Evet, gelebilir, içeri girebilir. Herhangi bir şekilde hiçbir mazluru yoktur. Sadece namaz kılamaz. Evet, buna beraber diyelim ki bu e, biri hacca gitti, Kabe'ye gitti. Sormak lazım. Bu durumda, böyle bir durumda, eğer o e, aybaşı hali olursa, onun Kabe'nin önünde durup dua etmesi doğru müdür, yanlış mıdır? Sormak lazım. Kesinlikle buna e, evet demek zorundadır. Yoksa yani bir hafta boyunca orada kalıyor, Kabe'ye gitmeyecek, öyle mi? Onu Kabe'den mahrum bırakacaksın. Burada cami için verdiğin hüküm ortada geçerli olacak. O onu öyle anlayacak. Oysa ki Efendimiz ne buyurdu? Aleyhissalatu vesselam. Ömreye giderken e, Sahabe anlatıyor, Resulullah Efendimiz çadıra girdiğinde Baktı ki Ayşe annemiz ağlıyor. Ona beraber gitmiş. Soruyor, neden ağlıyorsun? Ben diyor, işte rahatsızlandım, bir şey yapamayacağım. E ne dedi? Yanılıyorsun. Yanlış. Evet, sadece Kabe'yi tavaf etmiyorsun, geriye kalan bütün ibadetleri yapıyorsun. Buna beraber Kabe'de de duruyorsun, bütün ibadetlerini yapıyorsun. Tabi namaz karıştı bundan. E, Tavaftan başka e, her şey serbesttir dedi. Evet, ölçü böyledir. Allah'ın Resulü böyle buyurdu. Evet. Efendim biz dediğimiz mü Aleyküm Aleykümselam. İman seyitlerin kanında mıdır <gülüyor> yoksa iman kalpte midir? İman ruhtadır. Ruh. Allah'ın zatıyla sıfatıyla tecelli ettiği ruhtadır. Ruhtan gönüle geliyor. Ruhtan gönüle aks ediyor. Gönül ruh ile Beden arasındaki berzahdır. İnsan alacağını gönlünden alıyor. Ya dışarıdan gönüle bir şeyler gelir, ya içerden ruhtan bir şeyler gelir. Ruha Allah'tan gelir, Allah'tan da gönüle geliyor. Dışarıdan gelince nasıl geliyor? Dışarıdan gelince nefisten gelir, şeytandan gelir, insanlardan gelir, gönüle gelir. Bu ikisini birbirinden ayırmak lazım, ayırt etmek lazım. İkisinin e, farkı nedir? Eğer o haktan geliyor, Allah'tan geliyorsa sadece muhabbet verir. Sadece o aşkı, muhabbeti, o hazi, e, manevi tadı tattırır. Dışarıdan geliyorsa, nefisten, şeytandan yanlışsa yani o, sadece o da sıkıntı verir. Yanlış şeylerin, nefis üzerinde bir hazi vardır, vehim üzerinde bir hazı vardır sadece ama hazla o e, Allah'tan gelen o e, muhabbet birbirinden çok farklıdır. Birbirine hatta benzemiyor. Dolayısıyla iman evet, Allah'ın ikram ettiği bir şeydir. Ne buyurdu Resulullah Efendimiz? Doğan her çocuk İslam fıtratı üzere doğar. Dolayısıyla imanlı doğar. Allah ruhları yaratırken, ben sizin Rabbiniz değil miyim hitabında her şey sema ediyor. Evet, Ruhun seması da devam ediyor. Ayet-i de öyle buyurdu. Ruhlar Rabbimizi gördük diye kanıtlarında raks eder, sema ederler. Rabbimizi gördük diye. Evet, Rabbini görmüş ve ona aşıktır. Bu iman. Bu bütün ruhlar için böyle geçerlidir. İşte o nefsimiz Günahımız, yanlışlarımız, yanlış anlayışımız, yanlış bilgimiz, ruhumuzla aramıza perde olmuş, onu kaybetmişiz. O aşkı, muhabbeti kaybetmişiz. O perdeyi araladığımızda, Allah'ın emrettiklerini yapmaya çalıştığımızda, o perde incelmeye başlar. İnceldikçe o aşkı, muhabbeti tatmaya başlarız ki gönlümüze gelmeye inmeye başlar. Gönüle gelir imam. Evet, seyitlerin karında değil, Gönlündedir. Ruhundadır. Evet. Seyit demek e, Resulullah Efendimiz'in torunları e, manasındadır. Buna beraber bu iman konusunda herhangi bir ayrım söz konusu değildir. Herhangi bir fark yoktur. Herkes kul olarak Allah katında evet, e, eşittir. Allah hepsini kulu olarak yaratmış çünkü. Eğer bir kazanım varsa o kulun kendi tercihiyle kazandığıdır. Mesela Nuh Aleyhisselam'ın oğlu ona iman etmedi. Hanımı ona iman etmedi. Kanında olsaydı iman etmesi gerekirdi. Kanında değil. Onun tercihiyledir. O babasının peygamberliğini kabul etseydi, iman etseydi, kazanırdı. Bu tercih ona ait. Ona iman etmeyince Allah onun için ne buyurdu? O senin ehlinden değildir dedi. Dolayısıyla seyyid olmak aslında onu kabul etmektir. Kim kamil manada onu kabul ettiyse en seyit olan odur. Manevi olarak ona en yakın olan odur. Eğer iman etmediyse, öz evladı da olsa Allah ne buyurdu? O senin ehlinden değildir. Ehli olmuyor. Onun için bu e, zahiri bir şeyle, iman zahiri e, bir yakınlıkla alakali değil, manevi yakınlıkla alakalidir gönülle alakalidir. Kulun tercihiyle alakalidir. Kulun Rabbini tercih etmesiyle alakalidir. Evet. Bunu da böyle anlamak gerekir inşallah. Efendim başka bir izleyicimiz ismini vermemiş efendim. İnsanlar cuma namazının farzını kılıp çıkıyor. Bu doğru mudur? Evet. Cuma'da farz olan sadece cuma Cumanın iki farzidir. Bir de hutbesi vardır. Ee, Öyle namazı dört rekattır. Bu dört rekatın ikisi hutbeye verilmiş. iki rekat Cuma namazı. Evet. Bunu kılmak yeterlidir ve doğrudur. Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam böyle yapmıştır. Sünnetleri mescitte kılmamıştır. Evinde kılmıştır. Hatta buyurmuştur evlerinizi kabristana çevirmeyin. İbadetlerinizin bir kısmını da evinizde yapın. Evet. Mescitte sadece Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam farzları kılmıştır. Sadece Cuma'nın farzını kılmıştır. Doğrudur. Efendim Veysel Kırmızı Tepe hocam mahzuru yoksa hangi tarikata mensupsunuz? Öğrenebilir miyiz? Tabii, Kadri tarikatında bununla beraber e, bu şekilde tarikatları e, ayırmak da doğru değildir. Ayrım yapmak doğru değildir. Bütün mesele Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselama tabi olmaktır. Eğer bir yol, bir tarikat, eğer Resulullah Efendimiz'e gidiyorsa, onu kendisine örnek ve ölçü olarak almışsa, o haktır ve doğrudur. Onun için böyle e, ayrım yapmak ya da farklı görmek asla doğru değildir. Zaten farklı görmüyoruz. Onun için e, bu ayrımı yapmadan e, hatta herhangi bir şekilde kendimize bir isim vermeden söylüyoruz. Biz bir ümmetiz. Bizim böyle anlamamız gerekir. Ve hepimiz bir ve beraberiz. Mümin, mümini sever. Mümin, müminin imanını sever. Kim Allah'a yakınsa, sevilmeye layık olan O'dur. Evet, onun için e, böyle bir ayrım da yapmıyoruz. Hepsi bir ve hepsi ümmeti Muhammed'tir. Muhammed'dir. E, her biri Allah'ın rızasını, dostluğunu kazanırken o manevi hidayeti, nuru etrafına saçıyor. O sevilmeye layıktır. Hangi cemaatten, hangi tarikatten, hangi mezhepten olursa olsun, onun hangi yola gittiğini değil, onun nerede olduğuna, ne olduğuna bakmamız gerekir. Evet. Efendim Diyarbakır'dan Hacı Mehmet, Bazıları Cuma namazından sonra öğle namazını da kılıyor, bazıları kılmıyor. Doğru olan hangisidir? Başka evet. bir soru da Cuma, Tabii. Cuma namazından sonra öğle namazı kılınmaz. Bir vakitte iki farz olmaz. İki farzi yani hem Cuma'yı hem öğleyi kılamaz. Ya Cuma'yı kılar ya öğleyi kılar. Eğer Cuma kabul olduysa, oldu. olmadıysa üstüne öğle öğleyi kılmış olayım derse, bu şekilde, şüpheyle kılınmış bir namaz olur ki, Cuma namazı iptal olmuş olur. Cuma'sını bu şüphesiyle iptal etmiş olur. Evet. Bazıları mesela söylemişlerdir. Dar-ül Harp'dir. Dolayısıyla İslam devleti değildir. Onun için belki Cuma kabul olmaz. Kabul olmasa bari öğle namazını kılmış olalım. Bu yanlış fikir, yanlış bir düşüncedir. Eğer bir yerde orada rahatlıkla cuma namazı kılınıyorsa, ona mani olunmuyorsa, evet, orada cuma namazı kılınır ki bu müminlerin toplantısıdır. Toplantı yapmak için, cumayı kılmak için herhangi bir engel yoksa, evet, bu durumda cuma geçerlidir. Dolayısıyla öğle namazı kılmak gerekmiyor. Kılarsa ne olur? Kılarsa cumasını iptal etmiş olur. Çünkü şekle, şüpheyle olmadıysa böyle olsun diyor. Cuma kabul olmadıysa bu durumda öğle namazı kılmış olayım dediğinden dolayı kendi cumasını kendisi iptal etmiş olur. Evet doğrusu cumayı kılmak yeterli olmalıdır, Gönlünden hiçbir şüphe de duymamalıydır. Evet. Aydından Tuna Enis duyar. Ben hocamıza bağlıyım ve şu an 10 güne yakındır rabıta yapıyorum. Nefsi safiyeye ulaşmak, Allah dostu olmak istiyorum. Seyrimizi hızlandırmak için yapabileceğimiz bir şeyler var mı? Allah hocamızdan ve diğer TV çalışanlarından razı olsun. Hayırlı geceler. Allah razı olsun. Allah mübarek etsin. Bu durumda seyri hızlandırmak için bir şey var mıdır? diye soruyor kardeşimiz. Allah için yaptığımız her şey bizi Allah'a yaklaştırır. Yaptığımız bütün ibadetler, bütün hayırlar, bütün güzellikler, hatta aklımızdan, gönlümüzden geçirdiğimiz bütün güzel fikirler, düşünceler düşünceler bizi Allah'a yaklaştırır. Yani seyrimizi hızlandırır. Tam tersi de bizi Allah'tan uzaklaştırır. Yanlışlarımız, hatamız, kusurumuz bizi durdurur, bizi uzaklaştırır, geriletir. Onun için herhangi bir şey var mıdır demek e, belki doğru olmaz. Kulun Rabbini unutmaması gerekir. Her anda Rabbinin huzurunda olduğunu anlamaya, tatmaya, yaşamaya çalışması gerekir ki Allah için sürekli bir şeyler yapmaya çalışsın. Eğer bunu yaparsa evet, seyri hızlandırmış olur. Ama söyledim, her türlü iyilik, güzellik, ibadet Allah'ın emrettiği her şey, Allah'ın sevdiği her şey güzel bir kelime bizi e, Allah'a yaklaştırır. O yol e, yolculuğunda seyrimizi hızlandırır. Ustat yolunda mutlaka e, yolu bilmek gerekiyor. Müşri Kamillerin söz birliği ile söylediği bir şey vardır. Yol iki adımdır. Biri fena, biri beka'dır. Biri kuldan yanadır. Kurun yapması gerekir. Fenayı kurun yapması gerekir. Bekayı Allah ihsan eder. Nasıl yapar o fena halini? Ben yokum, Allah var demesi gerekir. Ne demektir bu? Ben bilmiyorum, Allah bilir evet. demesi gerekir. Bunun için Allah ne dediyse doğru odur, hak odur, güzel odur. O da aynı şekilde nefsiyle mücadele edip bunun nefsini de kabul ettirmesi gerekir. Gönül huzuruyla Allah'tan geleni kabul etmesi gerekir. Ben yokum, Allah var. Önce ne yaptı? Evet, ilmini Allah'a teslim etti. Ben bilmiyorum, Allah bilir dedi. Aklını teslim etmesi gerekir, iradesini teslim etmesi gerekir, varlığını teslim etmesi gerekir. Bütün mesele Allah'a teslim olmaktır. Allah'a teslim oldukça bu seyir hızlanır ve bu Allah'a teslimiyet tamamlandığında o da bütünüyle Allah'a teslim olmuştur. Bütünüyle Allah zatıyla, sıfatıyla ona tecelli eder. Beka bu. O Allah'a teslim olduğu için, her şeyini Allah'a teslim ettiği için, bana ait hiçbir şey yok dediği için, diliyle de, gönlüyle bunu söyleyip, ameliyle bunu ortaya koyduğu için. Evet. Eğer kendisi yoksa ona ait herhangi bir şey de yok. Ona ait bir mal da yok. Evlat da yok. Hiçbir şey yok. Hepsini ona teslim etmiş çünkü. Ona ait bir irade de yok. Allah ne dediyse o diyor çünkü. Evet. Bunun için Allah'a teslim olmak lazım. Her konuda Allah'ı vekil olarak kabul etmesi lazım ki seyir kızlansın. Bu olmadıkça zaten O'nun vasıl olması, O'nun saf hale gelmesi mümkün değildir. Evet. Efendim, başka bir izleyicimiz. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Hocamızı her akşam dinliyoruz. Allah razı olsun. Bizleri aydınlatıyorsunuz. Buna gerçekten ihtiyacımız var. Sorum şu, bankadan kredi kullanarak ev alabilir miyiz? Allah'a emanet olunuruz demiş. Evet. Mesela genel olarak bu soru sorulduğunda evet, e, anılan cevap e, ya da e, hadis okunur. İşte e, Resulullah Efendimiz buyuruyor, faizi alan da, veren de, aracı olan da e, hepsi aynı kefeye koyulup cehenneme gönderilir. Oysaki alanda veren nasıl biri olsun? Biri zalim, biri mazlum konumundadır. İkisi aynı kefeye nasıl konulabilir? Nasıl Allah bu ikisine aynı muamelede bulunur denebilir? Eğer bir mecburiyet varsa, mesela alimlerimiz söz birliğiyle bu konuda ne demişlerdir? Eğer zaruretse bu durumda e, faizle para alabilir, kredi kullanabilir demişlerdir. Nedir zaruret? Biri evlilik demişlerdir. Biri eğer evlenmek zorunda kalır ve evlenmek ister, evlenme imkanı olmazsa evet, faizle para alabilir demiş. Biri de bir de mesken için, ev için yani bir evinin olması için kredi kullanabilir. Bir de binek için demişlerdir. tabi eski zamandaki binek at, deve, eşek böyle şeylerdir şimdiki binek bizi taşıyabilecek bir e, araba anasındadır. Bu üçü için kredi kullanabilir demişlerdir. Bütün alimlerin söz birliğiyle verdiği fetvadır bu. Evet. Herhangi bir sorun olmaz demektir. Acil olduğu için, zaruret olduğu için, mecburiyet olduğu içindir. Aynı zamanda zaten şunu da söylüyoruz. Mecbur kaldığımızda Allah ne buyurdu? Allah leşi, kani, domuz etini Allah'tan başkasının adına kesilmiş hayvanın etini yemeği haram kılmıştır dedi. Ama sonra ne dedi? Eğer mecbur kalırsanız aşırı gitmemek kaydıyla, evet ondan yiyebilirsiniz dedi. Bunu da böyle anlamak gerekiyor. Mecbur kalmışız. Yapacak başka bir şey yok. Evet. Yani her e, ay kira vereceğimize evet, kiranın evet, biraz daha fazlasını taksit verip hiç olmazsa ev sahibi olmuş oluruz. Evet, buyurun. Efendim, izleyicimiz selamünaleyküm hocam. Aleykümselam. Babamız ölmeden önce söz ile mirası erkek çocuklarına bıraktı. Biz kız kardeşlerin babamıza karşı gönlümüz kalıyor. Bunun hükmünü öğrenebilir miyiz? Evet. Herhangi bir konuda Allah'ın hükmü varsa, kulun hükmü, sözü orada geçersizdir, geçmez. Allah, miras taksiminde hükmünü vermiştir. Evet, kadına, erkeğe, kadının iki misliği pay vermiştir. Buna beraber en ince ayrıntısına kadar Allah onu anlatmıştır. Eğer bu Allah'ın taksimatından sonra ana, baba herhangi bir şekilde vasiyet etse bile vasiyet geçersizdir, hükümsüzdür. Eğer o vasiyeti uygulamaya kalkışırsak babaya da zulüm olur. Vasiyet edene de zulüm etmiş oluruz. Belki onu bilmiyordu. Belki onu anlamamış. Belki o e, mirası bırakırken böyle bir hakkının olduğunu zannetmiş. Ama onun öyle bir hakkı yok. Öyle bir hakkı olmadığı için bu e, vasiyet geçersizdir, hükümsüzdür. E, onu uygulamak o e, hem uygulanlara hem de o vasiyeti yapana zarar verir. Onun için bu hükümsüzdür. Hükümsüz olduğunu söylemek lazım. Allah'ın taksimatını kabul etmek lazım. Allah'ın hükmünün olduğu yerde kulun hükmü ya da vasiyeti geçmez ve geçersizdir. Evet Bir araya gelip bir daha bu istişareyi yapsınlar. Diyelim ki gönlü bozuldu. Bu elindeki bir şey değildir. Haklı olarak gönlü bozuluyor. Çünkü aynı zamanda e, Allah'ın emrine de e, karşı gelinmiş olur. Hükmünü beğenmemiş olur. Gönül istese de istemese de mutlaka bu ağırlığı hisseder. Manevi açıdan hisseder. Bir de işin zahiri boyutu vardır. Taksim boyutu vardır. Evet, haklıdır. Herhangi bir şekilde e, artık onu düzeltmeye çalışmaları lazım. Dedim Adana'dan Bayram Usta, hayırlı akşamlar hocam. Hayırlı akşamlar. Bir insan gözüyle görmediği şeyi dedikodu yaparsa, o insanın Allah katında yeri var mıdır? Elbette ki bu hükmü verecek olan Allah'tır. Gözüyle görmediği bir şeyi dedikodu yapıyorsa, bu durumda aslında hiç farkında olmadan bir de iftira atıyor. Bu sadece gıybet değildir. Gıybet, doğru olanı söylemektir. Ama birinden duyuyorsun ve onu aktarıyorsun. Resulullah Efendimiz buyurdu aleyhissalatü vesselam. Kişiye yalan olarak, yalancı e, olması için başkalarından duyduğunu, her duyduğunu söylemesi yeterlidir. Başkalarından duyuyor ve onu aktarıyor. Onun yalancı olması için, Allah katında yalancılardan olması için bu onun için yeterlidir dedi. Evet, Allah katındaki yeri yalancı olmaktır olmasıdır. Allah bizi böyle şeylerden muhafaza eylesin. Bize düşen birbirimizle uğraşmak değildir. Ya da birbirimizin hatasını, kusurunu, günahını, yanlışını araştırmak değildir. Allah birbirinizin hatasını araştırmayın dedi. Casusluk yapmayın. Suizanda bulunmayın. Gıybet etmeyin. Kardeşinizi öldürüp etini yemeyin dedi. Eğer biri bunu yapıyorsa, artık onun halini ona göre anlamak gerekir. Zaten söylüyoruz, gıybet, böyle duyduğunu söylemek, eleştirmek, çekiştirmek, günah bölümünden değil, şirk bölümündendir. Şirk. Rabbini ters düşüyor, Rabbini ciddiye almıyor, Rabbinin nazarıyla nazar edip bakmıyor, anlamıyor. Allah'ın o kul üzerinde bir hesabı var, onu anlamıyor ona kardeşi olarak yardım etmek yerine onu yere batırmaya çalışıyor. Onu gönüllerde öldürmeye çalışıyor. Aşağı indirmeye çalışıyor. Cinayet işliyor. Hiç farkında olmadan evet. Dili diliyle cinayet işliyor. Dilini, ağzını kana buluyor demektir. Allah muhafaza etsin böyle şeyden. Denizli'den Aysun Akka'ya selamun aleyküm. Aleyküm selam. Çevremde çokça yapılan bir durum hakkında soru sormak istiyorum. İnsanlar ya bir hasta için ya da işlerinin yoluna girmesi için belli sureleri belli sayılarda okutuyorlar. Mesela çocuk olması için 500 yasin, ev sahibi olmak için fetih suresi gibi. Bunu yapmak doğru mudur? Allah sizlerden razı olsun inşallah. Allah razı olsun. Kesinlikle bu yanlıştır. Evet. Bu bid'attır, bid'at. Bu Allah'ın indirdiği vahyi başka bir yerde kendi nefsi için kullanmaktır. Yani 3-5 kuruşa yani bir dünyalığa satmak demektir. Ve asla böyle bir şey yoktur. Söz konusu bile değildir. Allah vahyini ona iman edip onu hayatımızda yaşayalım canlı Kur'an olalım diye göndermiş. Yoksa onu alıp bir şeylere araç yapalım diye değil. Bu neye benzer? Bu Kur'an'ın sayfalarını kesip elini temizlemek için kullanmaya benzer. Evet. Eğer biri bunu yapıyorsa hiç farkında olmadan Allah'tan uzaklaşıyor. Allah'ın ayetlerini okuyup Allah'tan uzaklaşıyor. Ne Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam? İnsanlardan öylesi var ki Kur'an'ı okur, Kur'an onlara lanet eder. Neden? Onu okuyup, anlayıp, imana dönüştürüp, akla, amele dönüştürmek yerine ne yapıyor? Onu alıp, işte bir şeyler için kullanmaya çalışıyor. Sonra onun o duası geçerli midir? Kabul olacak bir dua midir? Hayır, onu Allah'tan uzaklaştırıyor. Kur'an'ı gayesinden uzaklaştırmış oluyorsun. Başka bir şey için kullanmaya çalışıyorsun. Evet kesinlikle yanlıştır, kesinlikle bid'attır ve kesinlikle kulü Allah'tan uzaklaştırır. Kulun o ayetleri dinleyip okuyup Allah'ın huzurunda olduğunu tatmaya, Rabbinin kendisine hitabını almaya çalışması gerekir. Onu gönlüne indirmeye çalışması gerekir. Onu alıp, işte ben bunu okuyayım, bu kadar okuyayım, bana şunu versin. Demek için değil. Böyle bir şey olmaz. Bakacağız. Resulullah Efendimiz böyle bir şey yapmış mıdır? Yaptırmış mıdır? Yapmamış ve yaptırmamışsa biz yapıyorsak bu durumda ne yapıyoruz? Bidat işliyoruz demektir. Dinde olmayan bir şeyi, Kur'an'da olmayan bir şeyi, Resulullah Efendimiz'in yapmadığı sünnette olmayan bir şeyi varmış gibi takdim ediyoruz demektir. Efendim Diyarbakır'dan Kadri, Noyan. Efendim Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Allah razı olsun. Ben sensiz yaşayamam. Sizi çok seviyorum. Beni sana kavuşturan Allah'a hamd olsun. Allah razı olsun. Bizi de kardeşlerimizi kavuşturan Allah'a hamd olsun. Allah razı olsun. Efendim Zekeriya Yiğit. Selamun Aleyküm hocam. Selam. Nevşehir'den arıyorum. Sizi huşu ile izliyoruz. iki saat çabuk geçiyor. Sizi çok çok seviyoruz. Biz de sizinle yola devam etmek istiyoruz. Bizim de mürşidimiz olur musunuz? Allah razı olsun. Beraber yola devam ediyorsak inşallah zaten beraber olmuşuzdur. Kardeş olmuşuzdur. İnşallah hep beraber gönül yolculuğunu yapacağız. Zaten bizim derdimiz budur. Beraber Allah'a yakın olmak. Allah'a yaklaşmak, Allah'a koşmak, cennete koşmak, gönlümüzün cennet olması için evet, çaba gayret sarf edip koşuşturmak, Rabbimizi sevmek, Rabbimizi sevdirmek bütün derdimiz budur zaten. Eğer bir kardeşimiz bizimle beraber olduğunu evet, düşünür, bunu kabul ederse zaten beraber olmuşuz, zaten beraber yola koyulmuşuz demektir. İnşallah böyle beraber devam edeceğiz. Allah razı efendim, Yozgat'tan bir izleyicimiz ismini vermek istememiş efendim. Hocamıza sorum olacak. Din İşleri Yüksek Kurul Üyesi Mehmet Taşkesen'e soruyorlar. Bizim cami imamlarımız bizim alnımız yere değmeden kalkıyor. Subhanallah demeden. Kendisi de diyor ki hoca, hocalarımızın o kadar üzerine gitmeyin. <gülüyor> Onlar demeden siz dokuz kere deyin. Hocamız bu konuda nedir? Evet. Özellikle secdeyi e, anlatırken söylüyoruz. Secde dua yeridir. Secde kulun Allah'a en yakın olduğu anidir. Resulullah Efendimiz öyle buyurdu. Allah ayet-i kerimede vakterib, Secde et yaklaş dedi. Onun için secde ederken Allah'a o yakınlığı bütün şiddetiyle tatmamız gerekir. Resulullah Efendimiz aleyhissalâhu Vesselam, Kulun Allah'a en yakın olduğu anı secde anidir. Öyleyse secdede Allah'tan isteyin. Secdede duayı çoğaltın dedi. Secde dua yeri. Öyle başını yere koyup, Subhane Rabbiyye'le ara demek yetmez. Evet, en az bunu üç sefer söyleyecek. Sonra duasını yapacak. En yakın anda, Rabbine en yakın olduğu o anda, Rabbinden istediğini iste dedi. İsteyeceğini iste dedi. Evet, duayı evet, secdede yapmamız gerekir ve bunu uzatmamız gerekir. Sadece böyle Subhan Rabbiyel A'la demekte de yetmez. Zaten eğer sadece onun manasını bilsek başımızı secdeden kaldıramayız. Subhan, Subhan Rabbiyel A'la. Sen Subhansın Ya Rabbi. Sen bütün noksanlardan münezzehsin Ya Rabbi. Her şeyin kemalat üzeredir. Bana yaptığın her muamele rahmetindendir. Güzelliğindendir. İkramından dolayıdır. Sen Subhansın, eksiksizsin, noksansızsın. Her şeyin kamil ve kemarat üzeredir. Sübhane Rabbi, sen benim Rabbimsin. Sen benim Subhan olan Rabbimsin. El-e'la, sen yüceler yücesisin. Ben, ben senin aciz kulunum. Huzurunda başını yere koyan, toprağa koyan kulunum. Kulun en yüksek başıdır. En yüksek yerini Allah'ın huzurunda en aşağıya toprağa koyuyor. Senin huzurunda ben yokum. Topraktan olan bedenimi toprağa gömdüm. Toprakta yok ettim. Senin karşında huzurunda herhangi bir varlık iddiasında bulunmuyorum ya Rabbi. Artık kul huzurdadır. Rabbi ne söylüyor bunu? Evet bunu bir daha söylediğinde bunu üç sefer tekrarladığında zaten artık manevi olarak olan oluyor huzurda. Artık başını yerden kaldıramaz. İstese de istemese de duaya koyulmuş olur. Evet, hamde, tesbih'e, şükre koyulmuş olur. Varsa bir isteği, evet Rabbinden onu ister. Secde, evet Resulullah Efendimiz buyurdu. Ruku, tesbih yeri Secde de dua giridir dedi. Rükuda teşbihi çoğaltın, secde de duayı çoğaltın. Sadece subhan Rabbi'yle ara demek yetmez. Evet, bizim işimiz herhangi kimseyi eleştirmek ya da çekiştirmek değildir. Ama hakkı hakikati de olduğu gibi ortaya koymaktır. Hakkı hakikati ortaya koyuyoruz. Allah, nasıl buyurmuşsa, Resulü nasıl yapmışsa, nasıl buyurmuşsa, onu ortaya koyuyoruz. Doğru odur, hak odur. Gerisi de yanlıştır. Evet. Efendim, diğer bir sorum demişiz, rüzgatan izleyicimiz. Camiler karabalık iken hoparlörler kullanıyorlar. Ama 3-5 kişi olduğu halde yine hoparlör, hoparlör kullanıyorlar. Hocamız bu konuda ne söyler? Cenab-ı Allah'ın selamı bütün İnananların üzerine olsun demiş efendim. Allah razı olsun. Bu bir iştihat konusudur. İştihat. Yani kul orada iştihat edebilir. Duruma göre nasıl gerekiyorsa öyle yapmak lazım. Yoksa ile de böyle hoparlörden olması gerekmiyor. 3-5 kişi ise hoparlöre ihtiyaç var mıdır? Yoktur. Evet o bir iştihat konusudur. Duruma göre hareket etmek gerekir. Gaye en güzel şekilde onu duyurmaktır en güzel şekilde hep beraber namazı kılmaktır. Yoksa mesele hoparlörden e, namazı kıldırmak değildir. Gayet duyurmaktır. Duyurmaksa, duyurabiliyorsa gereksiz bir şeydir. Ama duyuramıyorsa o zaman da gerekli bir şeydir. İştah konusudur bu. Efendim Diyarbakır'dan Yücel Zekioğlu Hz. Adem'den sonra ilk peygamberlik kime gelmişti? Evet. Hazreti Adem'den sonra ilk peygamber Şit Aleyhisselam'a geliyor. Bununla beraber bütün dilleri de Allah Şit Aleyhisselam'a vahiy ile bildiriyor. Daha sonra onlardan gelen nesil her biri kısmi bir kısım dili öğrenip öyle yeryüzüne dağılıyor. Şit Aleyhisselam Efendim Sultan Gazanhan Altı Kulaç Selamünaleyküm Hocam Aleykümselam benim bir yaşlı babam var 26 yıllık evliliğim boyunca üç kere gelmiştir ve kızı olduğunu unutmuştu ve kanser hastalığı geçirdim gene gelmedi ve erkek kardeşim evleri sattı ve yedi bize hiçbir şey vermedi bir tek benim mi babam dedi hem de suçlu hem de güçlü şimdi huzur evinde benim çocuklarım, ailem istemiyorlar. Ben arada kaldım. Şaşırmış durumda durumdayım hocam. Tekrar selam eder. Allah razı olsun. Çok güzel anlatmış. Ana baba hakkını anlatırken muhatap her zaman için herkesten, her şeyden önce Allah'tır. Her şeyin, herkesin sahibi Allah'tır. Biz de her anda Allah ile muhatabız. Kiminle, neyle muhatap olursak olalım önce onun sahibiyle muhatabız. Sahibinin hesabını yapmamız gerekir. Böyle bir durumda Allah neyi sever, nasıl yapmamızı sever deyip baktığımızda Allah onlar gerekeni yapmadığı halde. Hatta ayrım yaptığı halde, yanlışlar yaptığı halde bizden istediği ve bizim hangi tavrımızı seviyor, razı oluyorsa bizim onu yapmamız gerekir, hangi tavrımızı seviyor? Ne olursa olsun iyilik yapmamızı, ne olursa olsun güzellik yapmamızı istiyor, seviyor. Kul eğer Allah'a karşı sadakat sahibi ise en ufak bir nimete karşı bile nankörlük yapmaz. Evet ana baba mutlaka çocuğuna evladına Nimet olmuştur, ikram olmuştur, Allah onların üzerinden o ikramı yapmıştır, en azından küçükken. Onun için yapılması gereken şey nedir? Bütün onun o yaptıklarını yok saymaktır, görmezden gelmektir, benim babamdır, benim anamdır deyip muameleyi öyle yapmaktır. Rabbim benden böyle yapmamı istiyor ve böyle yapmamı seviyor. Allah ona öyle bir imkan tanımıştır ki şu anda mesela eğer gerekeni yaparsa. Buna beraber evet çocuklar ailesi istemeyebilir. Buna rağmen tavrını ortaya koyarsa. Babasına iyilik yaparsa, veya fark etmez, anasına iyilik yaparsa, güzellik yaparsa. Her şeyi dost doğru en güzel şekilde yapmış bir ananın babanın babaya yapılması gereken muameleyi yaparsa, evet bununla cenneti kazanır. Bu bir imkan. Allah'ın kuluna tanıdığı, sunduğu bir imkandır bu. Evet, ne buyurdu Resulullah Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam? Anası veya babası veya ikisi yanındayken, hayattayken yaşlanıp ona muhtaç olduğu halde onunla, bu imkanla cenneti kazanamayan kula yazıklar olsun dedi. Evrada yazıklar olsun dedi. Niye böyle söylüyor? İşte imkan. Allah sana imkan tanıyor. Dünya ahiretin tarlasıdır, İmtihan da kazanma imkanıdır. İşte bu bir imtihan, bu bir kazanma imkanı. bununla beraber söyledim. Bütün yanlışlarını, eksiklerini yok sayıp, her şeyi dosdoğru, mükemmel yapmış bir anaya babaya nasıl muamele edilmesi gerekiyorsa yapıp evlatlığını göstermesi gerekir. Daha doğrusu Allah'a kul cool olduğunu, Rabbine abd olduğunu, onun hesabını yaptığını ortaya koyması gerekir. Sonra bu babaya neyi kazandıracak? Bu babaya imanı kazandırır. İşte Allah'ı sevenler böyleymiş. Onun üzerinden mümin olmayı sever. Onun üzerinden Allah'ın ikramını sever. Allah'ın kendisine muamelesini sever. Onun üzerinden Allah'ı sever. Yapmazsa ne olur? Boğulur. Allah bana yardım etmedi der ve Allah'tan uzaklaşır. Bak onun bir de imanının kurtuluşuna vesile olmuş olur. Allah'ı sevmesine vesile olmuş olur. Bence bu kadar yeter olsun. Efendim bir soruyla beraber izin Buyur. olsa ara verelim inşallah. Efendim Ankara'dan Fatih Emreç Çotur. Anne baba çocukları arasında maddi manevi adaletli olmadığında evladın anne babasına kızması uyarmak yapmayıp demesi doğru mudur? Yoksa susmak mı gerekir? Bunu yapan anne baba melami olabilir mi? Vaktiyle anne babası adil olmadığından nefsi kibirlenip ben adilim dediğinden dolayı nefsini aşağılamak için böyle yapmış olabilirler. Onlar bir şeye bağlı çünkü. Evet. Şöyle anlamak gerek. Onlar bir şeye, bir şeyhe bağlıdır diyor. Bir şey ki eğer Allah'ın sevmediği bir hal bir tavırdır ayrım yapmak Allah'ın sevmediği bir tavırdır bu hiçbir şeyle e, bağdaşmaz bir hakla bir doğruyla bağdaşmaz doğru yaptı denmez yanlış yapılmıştır ama evladı'n ona kızması ya da uyarması doğru midir diye sorar kızması yanlıştır uyarması doğrudur neden uyarması doğrudur belki yeteri kadar bilmeyebilir uyarmak gerekir böyle eğer ayrım yapılırsa evlatlar arasında bu durumda bu sizi Allah'tan uzaklaştırır, ebedi hayatınızı kaybetmenize sebep olur. Sahabeden biri geliyor, yaratıl Allah sen de diyor şahit ol ki ben faran çocuğuma şu tarlayı miras bıraktım, bahşeden faran bölümü miras bıraktım, çocuğuma miras bıraktım diyor. Resulullah Efendimiz soruyor, sizin başka çocuklarınız var mı? Evet diyor, var. Peki onlara da aynısından bıraktın mı? Hayır diyor. Beni nasıl böyle bir şeye şahit kılarsın diyor. Hepsine eşit davranman gerekmez mi? Hepsi senin çocuğun değil mi? Herhangi birini ayırıp, ona özel olarak herhangi bir şeyi miras olarak bırakamazsın. Onun için, ben böyle bir şeye şahit olmuyorum der. Bu durumda eğer o, Adaletsizlik yapmışsa uyarılması gerekir. Ona fayda versin diye, o kazansın diye, o kaybetmesin diye uyarılması gerekir. Ama anaya babaya kızılmaz. Kızmak doğru değildir. Yanlış yapsa bile yapılacak bir şey yok. Evet. Efendim, teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Sevgili izleyenlerimiz kısa bir aradan sonra birlikteyiz inşallah.